Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Lezihedana lihada. Fema kurnal nehtaniyle ula hedana Allah. Fema tevfiki ve atisami illa billahe. Gajjati Resulü Rabbina hak. Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala Seyyidina Muhammed. Nuali Ali Sallam. Sallu ala tabibi kulübina Muhammed. Allahım sallu ala Seyyidina Muhammed. Nuali Ali Sallam. Sallu ala şefiai zunubina Muhammed. Allahım sallallahu. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فأعرض عمن عم تولى عن ذكرنا ولم يريد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ظل عن سبيليه وهو أعلم بمن احتدى صدق الله العظيم الله من فعنا بالقرآن العظيم فبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي والقيوم hassancukun el hayy el kayyum ki dili lamut ebede ve defaatunkum el şu iblahu lola kuvvete illa billahi rabbim sohbetimizi bize hayran vesile eylesin amin allah teala hazretleri duyduklarınızı güzel kavrayıp güzel anlayıp amele muvaffak eylesin amin ya rabbi askerlerimize bu fırat Kalkan operasyonunda başarılar ihsan eyle amin. zaferler ihsan ile. Allah'ım bu UŞİD'i kahrumahu perişan Ay. eyle. PKK'yı da PYD'yi de bitir ya Rabbel'e Alem. Yahudi, Nasara'yı, arkalarında Haçlı ittifaklarını iptal eyle ya Rabbi. Ay. Oyunlarını iptal eyle ya Rabbi. Ay. Sen vatanımızı böldürme ya Rabbi. Ay. İç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Ay. Ya Rabbi askerlerimize nasıl bunlarla mücadele edeceklerini, komutanlarımıza, emniyet müdürlerimize, komiserlere, polislere ilham eyle ya Rabbi. Ay. En hayırlı kararları almaları nasip Ay. eyle. Ya Rabbi, kandırılmaktan muhafaza eyle, içlerinde ay, gizli FETÖ'cü, PKK'cı var ise hepsini teşhir eyle. Ay, en yakın zamanda simalarıyla, alametleriyle izhar ay, eyle Ya Rabbi. Ay, hepsini meydana çıkar, ortaya çıkar ki Ya Rabbi. Ay, Daha bundan sonra askerimizi, polisimizi oyuna getiremesinler. Ya Rabbe'le Ali. Ve ya gayrı'l-Nasirin ve ya Bir an evvel Elbab'ı da kurtar Ya Rabbi. Ay, Haleb'i de kurtar Ya Rabbi. Ay, Bütün oradaki vilayetleri halâs eyle Ya Rabbi. Ay, Ehli sünnet Müslümanları yerlerine salimen, ganimen, muhacirleri adeyle yarab. Bir daha da hiçbir PKK'nın, PYD'nin, IŞİD'in eline geçmemesini nasip eyle yarab? Huzur şükûnü üzere ya Rabbi, e, sınırlarımızı, sınır boylarımızı güvenlikle eyle ya Rabbi. Amin. Sen Fazl-ı Kerem'inle ne kadar şer güçlerin adamları varsa oralardan ya Rabbi kahrumahı perişan eyle. Sükûnetle, sekinetle, huzur ve emniyet içerisinde,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 kainlerin adamları varsa bunların hepsine de hak ettikleri cezaları takdir eyle ya. Rabbi. Dünyada ahirette belalana acilen irşaleyle ya. Amin Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi efdal-i salawat. aded ve barik ve sellevtesliven kade. <gülüyor> Dualar kabuldür arkadaşlar. Vakitleri geliyor. İşte her şey saatine bağlıdır. Görüyorsunuz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 ve tespit ve doğruya doğru yönlendirsin Allah Teala. çok hatalar olduğunu kendileri de itiraf ediyorlar. Yanıldık, yanıltıldık, aldatıldık, kandırıldık. Yalan da söylemiyorlar. Hakikaten de adamlar Müslüman kılığında namazla abdestli, karısı kapalı, bilmem ne pazartesi perşembe doğru tutuyor bu fetöcüler. Ne görüyorsunuz? Hakikaten tutuyor. Tevhid kılıyorlar. Tevhide kalkmayanı fırçalıyor fetö ama ne teheccüd? Teheccüd kurtarır mı bunları? Adamın imanı yok ki teheccüd kurtar. Adamların imanı yok. Şeraata inanmaz, sünnete inanmaz, bir şeye inanmaz. Yahudi Hristiyan cehennete sokma uğraşır. Bu adamların ne alakası var ama görünüşte nasıl? Oruç, pazartesi, perşembe, teheccüd bilmem ne böyle. Çok kandırdılar milleti, mahvetti, perişan ettiler, ocakları batırdılar. Yüz binlerce yani aile aile.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 Yahu diye teslim etti gittiler. Yani Mevla yine bu Ehl-i Sünnet'in bereketine Efendi Hazretleri gibi velilerin dostlarına hürmetine vatanımızı bağışladı bize tekrar. Amin. Allah bir daha böyle bir belaya yanaştırmasın yaklaştığı. Allah'ın bu Müslümanlar uyanık eyle ya. Amin. Önüne gelen namaz kılıyorum diyen, karısı örtülü diyene kandırma bunları ya. Amin. Ya Rabbi Ehl-i Sünnet'i tam ay, ayın bu millete Ehl-i şuuru ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi bir an evvel şu millete idrak ihsan eyle. Ne diyelim ya Rabbel alemini ve ya hayran ne asırın. Yani birkaç Müslüman var, onlar da bunlar kandırdı E geri kalan zaten dinden imanda hiç haberi olmayan halk Onlar da bir acayip bir şey. Kilise, roket atılıyor, kaç kişi yaralanıyor Memlekette efendim iç savaş çıkartılmaya çalışılıyor Oradan bütün etrafımız sarılmış Askerimiz dağlarda, bayırlarda operasyonlarda her gün şehit veriyoruz Bugün yani milletin derdine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 Amin diyendilerine harcı hamdena azâd eylâ. Ve sallallâhü ve seyyidina Muhammedin ve alâ aleyhü sallâhü. teslimen kethîrâ. Velhamdülillâh rabbil âlemîn amin. Hep salavat okumak lazım, hamd etmek lazım, zikretmek lazım. Gafletten uzak durmak lazım. Hiç tetikte, Müslüman hep tetikte olacak. Hiç güven yok. Güvenemez. Bu gece ne olacak? Sabah ne olacak?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 bir fırtına geliyor. Ya hiçbir gücümüz yok arkadaşlar. Geçin birkaç gün evvel biraz fırtına oldu. Biraz şiddetlenseydi uçuracak gökdeleni alır gider ya. Yani yüz katlı binayı rüzgar kaldırabilir. O kadar gücü var. Allah veriyor o gücü ona. Ayarım evlân elde ya. Ayarım evlân elde. İşte at kavmini. At kavmini helak eden rüzgar. Fe ammâ adun fehulibu birihin sarsarin atiye.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 kendime acaz sanki büyük hurma kütükleri gibi yani büyük ağacı böyle uzatısın koca bir ağacı öyle uzandılar kaldılar Allah buyuruyor. Mevla'nın rüzgarlarının deposu var. Yağmurların deposu var. Hazineler diyelim. Hazine şimdi siz depo diyorsunuz. Ve min şeyin illâ indena xacâ Her şey bizim katımızda hazineleri var diyor.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 Sonradan şimdi hazine deyince mücevher falan, altın gümüş zannettiriyor. Ama lugat o değil. Her şeyin hazineleri ne? Bizde. Yani depolarında rüzgarlar, yağmurlar, karlar, dolular hepsi bizde. وَمَا نُنَزِّلُوا اِلَّا بِالْقَدَرِمْ مَعْلُوبُ Ancak onları neyle indiriyoruz? Bilinen bir miktarla indiriyoruz. Yağmurun ölçüsü var. Miki Aleyhisselam damlasına kadar sayısını biliyor. Damlasına kadar sayısını biliyor. O sellerde ne kadar damla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 Oğlunu gönderemez ya! Yani tüy bitmemiş çocuk, tabulu ermemiş, tüy bitmemiş çocuk onu bile gönderemezsin. Mahremsiz göndermemek lazım. Fıkhın derinliğine bakarsan, helal aram konusu e, nasla sabit olur ama fıkhın derinliğine bakarsan çünkü korunması lazım, müdafası lazım, muhafazası lazım ya! Sen kalktırıyorsun, kızını gönderiyorsun. Ondan sonra yani böyle günahlar çeşmeden su içmek gibi kolay oldu derdi Efendim Hazreti. Ta ne zamanlar derdi bunu. E işte aynı. Daha beter. Ondan sonra. Gelmişler, geçmişlere sövüyorlar, lanet ediyorlar. Bu ümmetin sonra gelenleri, önce geçenlerine lanet ettiği zaman. Tabi on tane mesele var. Bir tanesi de budur. فَلْيَرْتَقِبُ عِنْدِذَا yani hamla.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 Değil mi? Ecdadımız, kıymetli cettiğimiz şu memleketleri vatanları bize armağan etmişler, hediye etmişler. Saraylarında yatmamışlar, bu kadar sarayları imkanları varken gece gündüz ibadet etmişler, cihad etmişler, gayret etmişler, adamlar. Büsüni o padişahlardan bin kat keyifte yaşıyoruz. <gülüyor> Onlar bin kat sıkıntıda bizden. Ya hayat sürdüler, hiç keyifleri yoktu yani.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 Bırak kelime isharet. Yasin'in tümünü okuyor. Ondan sonra sen de oku diyor yine diyor. Okurken selamun kavlemlir Rabbi Rahim derken Allah'ın selamı ile ruhunu teslim ediyor. Bunlar en sağlam kaynaklarda e, danışman tarihinde de geçiyor. Bütün kaynaklarda zikrediliyor Bunlar böyle adamlar ya. Kaç yaşına gelmişik yolda yürüyemiyoruz adamlar. 20 yaşına 21 yaşına İstanbul'u fethetmişler. 21 yaş nedir ya?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 Amin. Böyle dua etmek, tabi Kur'an duasıdır, Kur'an'da geçen dualardan. Senin imtihanların çoktur, dilediğin saptırırsın, dilediğin idâta erdirirsin. Velimiz sahibimiz sensin. Bizi mağfiret eyle, bize merhamet eyle. Bağışlayanların en hayırlısı sensin. Amin. Dua böyle devam ediyor. اِنْهِيَ اِلّٰهِ فِتْنَةُكَ تُضِلُّ بِعَا مَنْ تَشٰى وَتَهْد۪ي مَنْ تَشٰىٰنْ تَشٰىٰنْ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 Yani dünyanın kuralı bu. Ahirette böyle bir şey olmaz. Zaten Mevla cevabına ne vuruyor? Kâhâle Ya Musa azabımı dilediğime çarptırırım, vurdururum. Rahmeti Rahmetim her şeyi kaplamış. Ne demek kaplamış? Dünyada. Çünkü neden? Dünyada kafire de yediriyorum, münafâda rızık veriyorum, hatta yavrulara daha çok zenginlik veriyorum. Rahmetim her şeyi kaplamış. Ama bu dünyada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 Nereden şeyini alsalar efendim, yallarını nereden alıyorsalar o tarafa, öbür tarafa havlarlar. E şimdi bu beyinsizler de yaşıyorlar bu gemide. Yaşıyorlar ama burası dünya, dünyanın kaidesi bu. Dost düşman karışık gider. Ama ahirette böyle olmaz. Ahirette Kur'an, rahmet Kur'ası çekildiği zaman dostların adına çıkacak, düşmanlar mahrum olacak. Ya Rabb'i mahrum eyleme ya Rabb'i. Amin. Salli Muhammed.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 Büyük veli, büyük padişah, belki de Osmanlı'nın en büyük padişahı diyebiliriz. Allah dostlarının en büyüklerinden. Ali Adar Efendi babam, dört mezep müftüsü insanlar en büyük veli olduğuna şahitlik ediyorlar. Sen kimsin? Dolayısıyla e, yani hak sahipleri, tabi onların da torunları olmuş oluyorlar. Abdülhamid'in torunu olunca, Yavuz'un da torunu olmuş oluyorlar. Dolayısıyla büyüklere, işte neyse vatan, milli değerlere, büyüklere hakaretler, suç olması lazım.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 İnşallah dua edelim de bu hükümet bu işleri görsün. Allah gördürsün Fazlı Kerem'in. Bütün bu hesapları sordursun Fazlı Kerem'in. Vatan hainlerinden, millet düşmanlarından Allah intikamımızı aldırsın Fazlı Kerem'in. Amin. Biz ne yapabiliriz? Bizim elimizden bir şey gelmez. Ama kanunen suç olan şeyler var. Teröristi övüyorsun. Efendim suçu teşvik ediyorsun. Bunlar hepsi şey suç. E bunların hepsi ifade vermesi lazım. Biz yanlış yere, yalan yere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 Hanımına ettiğin şu böyle ediyorsunuz bir şeyler ama rastgele ortadan ediyorsunuz böyle. Yani salavatsız, besbeletsiz, hamdelesiz ediyorsunuz. Allah sana şunu versin kızım. Oğlum şöyle olasın. Tamam da bir de Allah'ıma salli de mübarek. Bir salavat okursan duan kabul olacak inşallah. Allah salli ala seyna Muhammed. Ve ala ve sellem. Amin ya Rabben Alim. <gülüyor> i̇mam Gazali Hüccetü'l-İslam Kattesallâh'ın rohû Hazretleri Bu arada da Yavuz şurada başımızda duruyor hemen Tepemizde Hazreti Yavuz var değil mi? Evet. He işte Hazreti Fatih şurada değil mi? Biz de burada burayı bırakmıyoruz değil mi inşallah? İnşallah, i̇nşallah. Sınırda nöbet bekliyoruz burası sınır Ekümenik projesine karşı Patrikhaneye karşı sınırdayız değil mi? Evet. Cemaat terk edemeyiz burayı evet. İsmaila'yı terk etmeyin İsmaila'yı sohbetleri, cemaatleri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 ruhlarına Hazreti Yavuz'un Hazreti Fatih Efendimizin ve Ali Osman Sultanlarımızın Abdülhamit Han Hazretlerinin e, kaçıncı doğum günüydü? Hicriye göre değişiyor tabii. 5 sene almış Hicri'de. Bir ne yazdım ben oraya? 150 E 174 mı yazayım? He o hesap Hicriye göredir. Miladi'den 5 sene fazla Hicri'de almış, yaş almış mübarek. Hep on, onda efendim hepsinin ruhuna almak üzere Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammedun abduhu ve rasuluhu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Fi kulli lamhatin wa nefsin 'adada ma isahu ilmullah. Allah Allah Allah. Ya Rabbi bu şahadetlerin, bu tevhidlerin dağları aşan, gökleri, yerleri bir kefesine koysan daha ağır basan Ecrü-Methubatını Fazl-ı Kerem'inle bizden kabul eyledikten sonra Evelen bizzat Haci-i Kainat Şefi'ül Us'at Muhammed Mustafa Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem efendim, Aziz, Latif, Şerif, Ruh-i Saadetlerine Saniyen Hz. Fatiha, Hz. Yavuz al Aslan'dan başlayan süreçte bu vatanı bize hediye eden fethedip İslam yurduna, İslam yurdu olarak ilan eden ecdadımızın e, ervah-ı Ali Osman'ın bütün sultanlarının ervahine, kaszaten Yavuz Sultan, Fatih Sultan ve Sultan Abdülhamid-i Evvel ve abdülhamid II. hazaratın ervah hediye eyledik, vasıl eyle ya Şu saatte kabirlerini nur eleyip sen fazl-ı kereminle ya Rabbi ruhlerini bizden haberdar eyle, Amin.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 sen dedesinin yedi cettinin Salahı sebebiyle torununun Duvarını düzelttiren Allah'sın Celle Celaluhu. Bu kıymetli ecdadımız Var. Biz bozuk adamlar olsak da Onlara layık olamasak da Sen onların bereketiyle Onların hürmetine bizi yaşat ya Rabb'e İslam üzere yaşat ya Rabb'i İslam üzere öldür ya Rabb'i Amin. Çocuk çocuğumuzu bu şuurla Yetiştirmeye muvaffak eyley Amin. Amin. Allah'u salli aleyhi Muhammed'in ve ala aleyhi ve sellem Eyül beled, ey oğul, kendisinden ders isteyen işte e, nasihat isteyen o talebesine buyuruyor. İnniyen niyansahurke şüphesiz ben sana nasihat ediyorum, edeceğim şimdi bize mani et e sekiz şeyle. Ey oğul sekiz şeyle nasihat edeceğim. İkbel ha, ikbel kabul et ha bu nasihatleri minni benden. Benden bu nasihatleri kabul edersen eee li yukune, olmasın diye kabul et. ilmük senin ilmin yani o mektup yazdığının da çok büyük ilmi vardır tabii. İmam Gazali'nin muhatabı olmuş. Bizi 50 sene okutur, suya götürür, su getirir o talebesi de mutlaka ve, ve eyvel velet dediği senin ilmin olmasın, hasmen düşman olmasın aleyke sana karşı. Yemmel kıyamet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 اَمَّا الْلَوَات۪ي تَدَعُ اَمَّا elleti'nin cemisi yani e, o ameller ki tedau bırakacaksın yani nasihat nasihat mühennes ya bırakmanı istediğim konulardaki nasihatlerime gelince bunlar dört idi başlıyor فَهَدُهَا birincisi ya bu ilimle de biraz ilgili bir konular ama hepimize de taalluk ediyor çünkü en nihayetinde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 çünkü bunlara besmele'siz kitap okutuyorlar. Başında besmele olmayanın sonu kesiktir buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Sen daha ne zaman anlayacaksın sen? Kullemrinzi bali lafzi bi bismillah. Fevaqta hangi meselenin, işin, önemli konunun başı besmele, hamdele, salvele. Bismillah olacak, elhamdülillah olacak, As salatü vesselam aleyhi ve aleyh, rasulullah olacak.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 اِنَّا خَلَقْنَا اِنْسَانَ مِنْ نُّبْتَتِ İnsanı meniden yarattık, insanı meniden yarattık, senin gibi insanı, benim gibi insanı meniden yarattık Öbür ayette ne diyor? وَبَدَى kal insan min بُي۪ينَ Bu secde suresinin hatidir bu hususta en açık delil budur Geçen böyle düşünüyorum yatıyorum işte ama olup kalkıyorum haydar baş, <gülüyor> Bilmem ne benim rüyalarım bunlarla uğraşmakla geçiyor Bu ayet aklıma geldi Yahu dedim bu ayeti okusak ya biz bu milleti okumadık bunu ilk okudum size Bu ayet ilk aklıma geldi, geçen geldi Aklımdan çıkmasın diye epeydir de uğraşıyorum Ha şimdilik de ağzıma geldi Ne buyuruyor? İnsanı yaratmaya başladı Şimdi orada diyor insanı meniden yarattı E tabi sudan yaratıyor Bu cinsi insan Ama başlığı ne? Zaten Saksı gibi kot kot öten Kuru çamurdan yarattığını zaten Errahman suresi söylüyor O ayetleri zaten inkar etmiş oluyor değil mi?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 Bizim oğlan da bir kere geldi, canı çıktı, baktım Bir daha benimle pazarlık ediyor, kısa okunacaksa diyor. Yoksa kendim kılacağım diyor. ya dur kendin kılma oğlum diyorum. Falan, o gelince biraz Hoca Efendi'ye diyorum, bu Hoca'ya biraz idare et diyorum, çocuk dayanamıyor. Ondan sonra Secde Suresi, İnsan Suresi biraz tabii uzun, beş sayfa oluyor. E ne olacak beş sayfa ya Efendim, çok şey ama işte bu zaman, böyle zaman. Malzeme bu, bu ne yapacağız işte, oğlan bu. Şimdi, Secde Suresi birinci rekatta okunuyor. İnsan Suresi ikinci rekatta Şimdi, niçin Secde Suresi'ni, bunun da hikmetini geçenlerde, şehirlerde gördüm. Sünnet tamam, biz sünnet olduktan sonra bir şey hikmetini arar mıyız? Aramayız ama bulursak da seviniriz. Bir şey daha öğrenmiş oluruz. Çünkü insan, Cuma günü yaratıldığından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 Ha bu neyse öbürü de Adem'in babası var diyende dinlediğine göre o da aynı. Çünkü neden ya Allah'ın Kur'an'ını nasıl bozuyorsun ya? Kur'an'ımız bizim, bizim ahmentümüz var. Zaten kaderi inkar ederken ayağa kalkılmasıydı. E adama alın yası yok dedi, kimse bir şey demedi. E şimdi ne dersem tutuyor diyor. Ya gerçi siz dinlemiyorsunuz onu, ben bir şey demiyorum ama e dinleyeni var. İki kişi bile dinleyeni olsa büyük bir kayıptır ve ziyandır.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 Ben hadisleri bilmem. Bana Kur'an yeter. Ya sana Kur'an nerede yeter? Kur'an yetseydi Adem'de dururdun. Gittin geriye maymundan da geriye. Bu ne iştir kardeş? Allah ıslah eyle ya Rabbi. Amin. Onu da hidayet eyle ya Rabbi. Amin. Onu da düzet ya Rabbi. Kaksın çıksın desin ki ben bunları yanlış ettim. Eskiden doğru konuştuğu zamanlar gibi yeniden doğruyu konuştur. Ya Rabbi. Yani. Bana ne o cehenneme gitse bana faydası mı var? Bir insan sapıklıkta kalsa ne karım var arkadaş? Rakabetim mi var yani? Değil. Allah etsin herkesi. Ben istemem ki sapıtsın adam ya. Evet. Kalaka o min tura. <gülüyor> Adem'i topraktan yarattı diyor bak. Ayet açık. İsa'nın durumu Adem'e benzer. Kalaka yarattı. Hu onu yani Adem. Min tura topraktan diyor. Tüm bakalere hu. Ondan sonra ona dedi ki diyor toprağa toprağa. Kün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 On üçü ne bileyim. Akıllan olsa bizden akılları sapıtmış. Zenginlikle de değil, güzellikle de değil. Bu hidayet Allah'ın vergisidir. Allah'ım! Sırat-ı müstakime hidayetimizi daim eyle ya. Amin. Amin Allahumme salli aleyhi ve alihi ve sahbihi. Kimseyle mücadeleye, münazara'ya girme. Ama ne dedim? Şimdi adam Adem'in babası var dedi mi? Gel de dur. O zaman girmek icap ediyor mu? Ediyor. Ne diyor?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 Mezhebim var ama Mezhebini bilmedin mi? Mezheb yarıyor mu sana? Yaramıyor E şimdi geliyor şeyde Haçta Oturuyoruz ediyoruz işte bizi de Hacı Hoca zannediyorlar Gerçi ihramlıyken sarık yokmuş yok Herkes aynı oluyor da Yanımıza iki kişi geldiğinden anlıyor Cezayirli geliyor Tunuslu geliyor Onlar da bir acayip berberi lisanı falan konuşuyorlar Arapçalarını da anlayamıyorsun yani Soruyor bir şey, beş kere tekrar ettiriyorum çünkü Fetva vereceksin lafını anlamam lazım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 Bir kavga daha çıkıyor. Ondan sonra işte hayvanın kuyruğu dereye geçecek Öyle miydi o hikaye? İki kişi oturuyormuşlar ya. Laz mıymışlar acaba? Neymişler bilmiyorum. Yani işte orada kuyruğu değmiş, değdi değmedi. Bir saat kavga gürültü falan. Barışıyorlar, sulh oluyorlar. Ya yol arkadaşıyız. Zaten uzak, kurbetteler. Arkadaş bir ne değdice değdi, değmedice değmedi. Tamam anlaştık diyorlar. Biraz sonra yerken içecek. O diyor ki ama değmiş diyor. <gülüyor> Ve mevzu devam ediyor. 5 saat 10 saat işimizin adı mı bitti arkadaş? Ya bir maçı seyrediyorlar. Hacı seyret, seyrettim Meret'i. Bitti gitti. O diyor ki oradan diyor ayağına çelme takmasaydı o sağdan o girmişti diyor. Gol olmuştu diyor. O diyor olmamıştı. O diyoruz o kelme takmamıştı. O diyor. Cık. Neyse arkadaş şimdi yeni televizyonlar çıkmış geri alabiliyorlar falan. Şey <gülüyor> eskiden olsa o değdi değmedi devam edecekti. <gülüyor>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 insanı var, hastası var, ambulans var. Bütün milleti bekletiyorsun. Ne olacak 50 lira, 100 lira? Ama o haksızdı. Ya haksızdıysa haksızdı, ver 50 lira, 100 lira. Tamponun boyasını düzelt kardeşim. Yani burada şey yapıyorsun. Yani bizim millet de bir acayip. Çok tartışmacı ya. Yani. Çok bela. Face mua tartışmanın günahı ekberu min faydasından daha büyüktür. Bakıyorsun yani karşı taraf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 Çoluk çocuğa kızıyorsun, on sonra çoluk çocuğu dövüyorsun. Ne gereği var herkesi tedirgin ediyorsun, mübarek. Siz akıllıysanız, madem bizim aklımız kamil, erkeğiz diyorsanız, sizin erkekliğinizi nereden anlarım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kadınlar çok iyi huylu adamlara galip gelirler. Adam iyi huyluysa, kadın mutlaka galiptir.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 Günahı faydasından büyük ol. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bu acayip bir hadistir ya Enes i̇bn Malik'ten radıyallahu ben aslında bu hadislerle amel ederim ama bana diyorlar ki sen çok tartışmacısın. Ya ben eli sünnet itikadı konularında hassasım. Biri bir şey yaptığı zaman ben orada tartışmaya girerim. O mecburum girmeye. Girmesem günahkar olurum. Bildiğim mesele çünkü. Bilmediğimde konuşmam. Ama şimdi bu öyle değil ki. Ama bir arkadaşlar arasında yolculukta hacılar hocalar bir şeyler olsa ben çoğu yerde musamaha etmişim yani hakkımı da yedirtmişim gözde yummuşum ama helal etmişim affetmişim burada tartışmayı sürdürme Enes bin Malik'ten radıyallahu anhu rivayet ediyorum. Mentar kelkebu batıl bunyeli fi rabt el cenne men terk el mirar muhik Evet bir kimse diyor. Batıl olan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 Ve men terakel mira ve muhik bir adam haklıyken mücadeleyi terk ederse şimdi yalanı yanlış olduğunu bilerek terk ederse cennetin kenarlarında köşk binadı. Bir de tartışma çıktı. Ben biliyorum ki burada haklıyım. Anladın mı şimdi? Hangi konuda yani itikadiden bahsetmiyoruz anladın? Mı? Yani sosyal. İstimai eşinden, dostundan şu gittiydi değmedi gibi mesele. Yani bir konuda tartışma çıktı. Şu şöyledi, bu böyle değildi. Sen de haklısın. Yani haklı olduğunu biliyorsun. Ama haklılık bu konuyu kapatalım. Mala yani ve fuzuli kelamlarla ömrümüzü tüketmeyelim. iki Allah diyelim, cennete girelim. Ne işimiz var burada bir saat tartışıyoruz. Haklıyken mücadeleyi terk ederse. Tartışmıyorum ben Allah için. Bak, aklınıza gelsin bu hadis. Tamam? Arkadaşlarla tartışmalara giriyorsunuz ya. Çok böyle işleriniz var sizin. Tartışmayı bırakın. Fuzuli kelam ya. Haklıyken de bırakırsa buniyelufi ve sotiha ona cennetin tam ortasında bir köşk bina ediyor. Ahlak, ahlak, ahlak. Vemen men hasene kuluka kim ahlakını güzel yaparsa, çok güzel huylu olursa, insanlarla iyi geçinirse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 Adam acıkı 20 saat oluyor, ben bir şey istemiyorum. Adam diyor, senle gezen ölür diyor ya. E ne yapayım abi diyorum, verilirse bir şey yeriz. Doyanamıyorum diyor ya, orada iniyor, burada, bize öbürüne çatıyor, öbürüne bilmem ne. Ya sakin ol hacı abi. Nasıl sakin olayım diyor ya, yemek yiyemedik diyor, bilmem ne. Ne yapacağız Onun için, bu çok büyük müjde var. Kim ahlakını güzel yaparsa, bün fi a'laha.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 İnde racule leydiruk bihusnül güzel ahlakıyla adam yetişiyor. Derecede sahibi el kaim. Saba kadar kılanı o gündüz oruç tutalım. Meselesi ne yetişiyor? İşte burada tabii khiyarukum sizin en kayınlarınız, khiyarukum linisayim eşlerine en iyi davrananlarınız, Öyle mi? Diyanet bu hadisleri yazıyor hep şey. Böyle Deccal çıkacaklar onlar hiç yazmaz. İsa Aleyhisselam inecek, onu da yazmaz.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 bizi alakadar etmiyor fetva attığına böyle bir şey lüzum etmiyor diyor kapatıyor bana ne diyor akar ya. yani yaşıyoruz sadece güzel ahlakla da olmaz her şeye agah olacağız Allah şuur ihsan eylesin Amin.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 4'ten 1'i neymiş ilk bırakacağın? mücadeleci olma, evladım diyor. Dünyada birkaç günlük ömrümüz var. Değer mi milletle kavga etmeye, gürültü etmeye ya? Naam, evet. Levvekat meseletün, bir olay vuku bulsa, beyneke ve beyne şahsin, seninle bir şahıs arasında ev kavmin, yahut 3-5 kişilik topluluk arasında. Şimdi burada irade tüke.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 E bu Davut da var. Onu da düzeltelim şimdi. Şimdi diyor ki bu Davut da var. Onu düzelteyim bir. O sonra diyor Müslim'de yok. Nasıl yok? Müslim'deki uzun hadiste benim nüzulü Mesih risalemle kaynağıyla var ve İmam-ı Kuminkum ne zaman diyor Meryem oğlu indiği zaman onu kabul eder belki bu Buhari Müslim'de var ama inmesini kabul etmiyor herhalde. Fakat Buhari Müslim'de o var. Meryem'in oğlu indiği zaman imamınız sizden olacak. Meryem'ün oğlu da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 Saflar açılıyor. İmam da tam namaza duracak hazreti Mehdi Bakıyor Allah Allah uzate bekliyor İsa aleyhisselam'ı. İndi, geldi. E buyurun diyor. Namazınızı kıldırın Ne diyor İsa aleyhisselam? Fe innevki mette kamet sana niyetle getirildi diyor. Sen kıldıracaksın diyor ve ona uyuyor. Bizim içimizde ümmetimizde öyle bir e, seyyt, öyle bir benim torunum Mehdi var ki diyor. ''Minnelledi yusallibni Meryem'e halfe'' ''Meryem oğlu onlardan da kılacak'' diyor. E o zaman nasıl olacak durumunuz? İmamınız sizden olacak diyor. ''Ve imam-ı küm Müslim'de var. O İmam kim? Diyanetin imamı mı? Öyle mi? Kadrolu maaşlı mı? Kim o İmam? Hz. Mehdi nerede yok Müslim'de? Var işte Müslim'de. ''Ben bu konularda duramam''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 Ben ne yapmam lazım? İçimden Allah'ım bunu muvaffak et, hocaefendi daha güzel konuşsun da bu konuyu o vuzuğa kavuştursun diye duacı olmam lazım. Öyle mi? Bu çok önemli bir alamet. Kendimizi tartacağız. Hakimçe şey yok bu konuyu konuşan, iş sana kalır ayrı dava. Cenazeyi kaldırmak lazım o zaman. Ama bir hocaefendi daha var, iki hocaefendi daha var, o da konuya giriyor. E sen ne öne atlıyorsun kardeşim? Buyursun o anlatsın diyeceksin. Birinci alamet. Ve tâniye ikinci alamet en yekûnel bahdü fil halâ Bu konu keşke da konuşulsaydı ve daha sevgili gelecekti ilek yasana minen yekûne fil -melâ. Milletin ortasında konuşulmaktan daha sevgili gelecek. Yani ne demek? Elli kişinin içindeyiz. Hava atma ortamı müsait. Sen de konuya vakıfsın.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 bir şey buyurulduğunda laf dinleyen farklı bir şey. Bunlar farklı bir şey. Ya ben bir zaman gece gündüz vaz ediyordum. Haftada 7 gün ben gündüzleri de katıyordum. Bazı kere 14 15 vaz oldu. Bütün Türkiye'yi geziyordum. Metin Hoca diyor diyor bana yeryüzü merkez vaziyet takmış anlat. Bu var kadar. Şimdi kendisi yeryüzü gökyüzü merkez vazife oldu. Ben nerede gezeceğim onun gibi artık. Maşallah ona. Allah sağlığını daim etsin. Şimdi e, o zaman çok refanseri diyordu ki otur burada tefsir yaz, şunu yap, talebe okut der sürü oku falan. Çok şey yapmıyordu. Sonra bana bir hal oldu 212'den sonra tabii hapistler, mahpuslar. Biraz da yıldım şey oldu. Hastayım ya, ölüyorum. Ben de vaazlara gitmemek yani, oturayım, şimdi de ders okutayım ve hatta ya kitap yazayım, şunu yapayım, bunu yapayım. Bu sefer kaç kere izin istedim konuşmama izni. Yok, konuşamazsın. Ya şimdi nefsin istediğinin tersini yapmak meselesi. Canın konuşmak istediğimi susacaksın Susmak istediğimi konuşacaksın Şerahat, tarikat, hakikat, marifet hepsi nereden üstüne kurulmuş dersen Nefse muhalefet üzerine kurulmuştur. Canın ne istiyorsa yapmayacağız, Bu kadar basit Şimdi ben buraya gelirken Yani Keşke bu gece sohbet olmasaydı Yalvara yalvara Allah'a geldim Yani o kadar yorgun O kadar halsizim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 İki satır dua sen Allah müstaad diye daha faydalı olur. Çünkü anlamıyor. İşte öyle de insanlar var, biliyor musun? Hiç şeriat, sünnet, ehliyet hiçbir şey anlamıyor adam ya. Ha şu direkt anlar ya. O da diyor ki ya anlatma diyor. O zaman konuşma diyor ya. Dua yap diyor, dua. <gülüyor> Çünkü bizde de böyle bazı insanlar var. Ne tokafa Adama hala anlatma uğraşıyor Ya hacı abi mevzuyu kapat diyorsun. O yine anlatıyor. Ya işte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 Allah dostlarının arasına gidersen, sohbete girersen, cemaate katılırsan belki oraya Allah rahmetiyle tecelli ederken sana da bir rahmetten isabet eder dedi. O adam da kalktı işte meşhur hadis. İlersini benden kaç kere dinlemişsiniz. Bu kişi gitti oraya. E şimdi bak orada, kendini de öldürttürmeyeceksin. Akıllı mantıklı bir vetbaa vereceksin yani. Şimdi bu adama tevben kabul olmaz diyerekten nereye varacağız? İbn-i dedi ki tevben kabul olur.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 o zaman öldürmeyeyim demek istedi. Gitti. E yandaki işe hizmetçisi tabiinden zat dedi hep ne Abbas? E bu aynı soru. Bu adama böyle dedim, bu adama. Ya bu adam dedi öldürmüş gelmiş. Buna dedi ümitini kestirirsek hepten kavur olacak dedi. Ondosu bütün dünyayı gidecek. Nasıl olsa tevgam kabul dilerse öldürürüm diyecek dedi. Bunu durduruyoruz dedi yani. E bu dedi sinirlenmiş birine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 12 bin alim hokkadivit ellerinde ilimlerini yazarlardı. Ama lukman Hakim aleyhisselam 4000 bin peygambere hizmet etmiş. 4000 bin peygambere hizmet etmiş. O hizmetlerden alıyor. Biz Lukman'a hikmet verdik buyuruyor ama gece yattı sabaha kalktı verdik buyurmuyor yani. 4000 bin peygamberden ilim almış. 4000 bin peygamber de ondan ilim almış. 4000 bin peygamber de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 İçinden dedi ki Niye dedi ya bana lazım olmayan işi dedi Sonra sustu zikir üzere oturdu koca peygamber davud aleyhisselam Oturdu Bitti Zırhı yaptı davud aleyhisselam dakikada Hamur gibi diyorum sana da kadın börek açar gibi yaptı Hemen Giydi Giydi dedi Ni'me basul harp Ne güzel harp elbisesi oldu değil mi dedi Yok bana ne dedi Lan bak sustuk süküt ettik Hikmetini bize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 Öyle mi? İnek nasıl olsun, inek nasıl olsun, inek nasıl olsun? Musa Aleyhisselam dedi, kesin bir inek, kemiğini ölüye değdireceğim, ölü konuşacak, katilini söyleyecek. Allah bana böyle vahiyetti diyor. Sen bizde dalga mı geçiyorsun? Ya ben Allah'ın peygamberim, siz manyak mısınız dedi ya? Şimdi euzubillah nekünemneli cahilim. Ben daha cahillerden olmaktan Allah'a Dalga geçmek cahil işli. İnek kesin diyor. Tamam inandık, tamam. Dalga geçmesin. Anladık. İnek nasıl olsun? Ya dedi kesin bir inek. Rengi nasıl olsun? Bir daha Mevla'ya soruyor Musa Aleyhisselam. Mevla da işi zorlaştırıyor. Şedde dedi, feşet dedi de Onlar zorlaştırdılar, Allah da zorlaştırır. Onlar zorlaştırdılar, Allah da zorlaştırdılar. Dünyada bir tane inek var. O inekten. Mevla da bir tarif etti. İşte Bakara Suresi bundan bahsediyor. Bakara inek demek. Bu yani Bakara Suresi'ne manası ne? O Mubarek ineğin kemiği ölüye değdirildiğinde ölünün dirilip katilini söylediği mucizenin taalluk ettiği ve kendisinde tezahür ettiği mubarek ineğin bahsedildiği sure demek. Bakara o demek. Anladım mı? Yoksa öyle Hüseyin Hatay gibi inek suresi diye yazılmaz Haşa. Yaşar Nuriler'in hesabını. sığır suresi falan Haşa. O mubarek ineğin bahsinin geçtiği sure. Edeb buna ictizadır.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 Dediler inşallah bulur. İnşallah da mesela kıyamete kadar bulamayacaklardı. Yine o inşallahla kurtuldular. Ayette geçiyor bu ve inne inşallahü le muhtedun dediler ve hidayete erdi. neyse o ineyi buldular. Ama inek kaç para? Püüüüü, derisinin dolusu altın. Çünkü o vasıflarda inek dünyada tek var o zaman. Adam da baktı ki bunlar mecburlar bu ineğe. Dedi ki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 soruyu çok sormaları, vakti laf ne nebileni peygamberlerini efendim dinlememeleri. Hem sorar hem de dinlemez. Bir de böyle. Ondan sonra. Onun için işimize bakacağız. Üzerimize lazım olan belli, elzem olan belli, elûtet itikadı yazılmış belli, fıkıh belli. Öyle mi? Tam tane tartı karıştırıyoruz mevzu. Allah hidayete ulaştırsın bizi. Fazlu keremiyle, lutfu keremiyle sabit eylesin. Bulduktan sonra daim eylesin. Ayrılmaktan muhafaza eylesin Allah'ım batıl üzere mücadeleden bizi muhafaza eylesin Allah'ım salli ala seyyidi muhammed ve ala al seyyidi muhammed Allah'ım bir hakkı seyyidi muhammed ve al seyyidi muhammed Ya Rabbi içimizdeki batıl mücadelecilik huylarını gider Ya Rabbi Amin. İçimizdeki nefsimizden gelen tartışma huylarımızı izale eyle Ya Amin. Bizi halim, selim, sakin, feyizli, sükunetli, sekinetli, mübarek kullarından eyle ya Rabbi. Hak meydana çıksın için konuşanlardan eyle. Amin. Ve hakkın başkasının elinde zuhur etmesini daha çok sevenlerden eyle. Allah'ım nefisten, kibirden, gururdan, riyadan, ücubten, hükten, adavetten, iftikardan zerre miskali hizmetlerimize ithal etme yarabbim. Kalbimize böyle bir şey nasip etme yarabbim. Sırf senin rızan dinle hizmet için faaliyet yapmalarımızı nasip et. Amin. Ibadetlerimizi böyle eyle. Allah'ım sen fazlul kereminle konuştuğumuz insanları da hidayet eyle Amin. İnsanların hidayetine bizi vesile et Ya Rabbi bizi hidayet eyle, bizi hidayetçi eyle Amin. Ya Rabbi bizi davetçi eyle Amin. Senin yoluna tebliğci eyle Amin. Ve Ya Rabbi tebliğlerimizi, davetlerimizi çok tesirle eyle yalım Allah'ım kurban ol, birkaç günlük ömrümüz kaldı, kalan ömrümüzde el er Sünnet caddesi, şeriat caddesi üzere istikametle müşerref eyle Devam-ı sebat istikametle merzuk ile. Cümlemizi ya Rabbi ahiret işlerine dünyayı karıştırmaktan muhafaza eyle. Amin. Dostlarına düşman olmaktan muhafaza eyle. Amin. Düşmanlarına dost olmaktan muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi sıddıklarla, şehitlerle, Ya Rabbi salihlerle, nebiilerle, haşru cem'eyle. Amin. Dünyada, ahirette dostlarından ayırma. Ya Rabbi alem. Amin. Allahümme inna seluke el-Cenneh. Ne'udu bike minen nâre. Allahümme inna seluke rıdâke vel-Cenneh. Ne'udu sekadike vel-Nâre. Allahümme inna seluke al el emâgkâraramâ yalehâ min qavlîne'u amel ve neûûzu devîke min ennâr emâgâraryâ beylehâ min qavlîne'u amel Allahi minnâ ens-elhuke mihkhair muhase Thesee-leke minhard nebuild- marketersâhâme-m behaviors-sallâhâhu teâlâ ve neųzu devîkhamın pressure-mahaine daydahnâ B Twelve Teâlâ ve aleyka'l-belâgr ve lâ hewle ve kuvvete illâ billahil alî l Ya Rabbi astallar, acil şifalar ihsan Dertlere devalar ikram et. borçlara devalar ihsan eyle. Dünya işleriyle meşgul olmaktan, ibadetlerimizi geri bırakmaktan muhafaza eyle. Allah'ım geçimlerimizi hayırla temin eyle. Günahtan, haramlardan, şüphelilerden uzak eyle. Allah'ım çoluk çocuğu geçirdireceğiz derken. Masiyetlere müptele aileme, ya rabbel alemin ve ya gayrun nasır. Yoğun bakımda olanlar, kaza geçirmiş yoğun bakımda olanlar, birçok insanların isimleri söyleniyor. Ben hepsini aklımda tutamıyorum. Sana halleri malumdur. Bizden kimler dua talep etmişse şu saatte şifalarını takdir eyle. Amin. Devalarını bahşeyle, ikram eyle. Allah'ım umduklarına nail eyle. Onları da Amin. bizi de korktuklarımızdan emin eyle. Amin. Dua isteyen bütün kullarını bu dualara ilhak eyle. Amin. Ya Rabben alemin ve ya hayran veya ve ya Fatihin. Bizden evvel ölenlere garkayı garık rahmetler eyleyip Amin. cemaatlerimizden de geçmişlerimizden de ya bekleyen, hediye bekleyenler, ruhlarına vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Sen fazıl Kerim'le bizlere de ya Rabbi öldükte arkamızdan böyle okunmak, anılmak nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin. -al -al Sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi teslimen kethira. Allahümme. Allahümme. Ve, sellim ve, sellim ve sellim. Ve barik. Ve barik. Ala, seyyidina. ala seyyidina. Muhammedin nebiyyil ummi. Al nebiyyil ummi. El habibil alil -al -kadri. Al kadri. El azimil cahil. Ali ve sahabe. ve salat. Amin. Amin. Büyüler, çok haset edenler, çekemeyenler sihirlerle uğraşıyorlar. Sihirlerin iptali için, cinleri uzaklaştırmak için haftalık, günlük olsa bir de sabah akşam. Sabah akşam zor. Günlük olsa zor. Haftada bir kere, yarın cuma, bu gece cuma gecesi bir kere okunsa veya bu ayetler ve dualar üzerinde taşınsa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 Bilâhil Vahidil Allah cinleri ezemez mi? Şeytanları yenemez mi? Bir olan Allah'a sığınıyorum ve sığındırıyorum. Bu yazı üzerinde bunlar. Nelerden sığındırıyorum? Bak şimdi manaya bak. Minşer maqûn billel ve Gece ve gündüz olabilecek her şerlinin şerinde. Ve minşer ma'il cüfil arz. Yere giren, gökten yere inip yere giren her şeyin şerinden. Ve yerden çıkan.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 el azim el jahi fe ala alihi wa sahbi as salatu was salam aleike ya rasul allah as salatu was salam aleike ya habib allah as salatu was salam aleike ya sayyid el awalin wal akhirin subhana rabbika rabb el izzati amma yasifun ve selamün aleyhül murselin. Elhamdülillahi yarbül âlemin. Başta Efendi, sallallahu aleyhi ve sellem, ehlibeytinin ve sahabesinin. Şecileimiz şeyhimizin, İsmet babamızın, efendim babamızın Yavuz Sultan, Fatih Sultan Selahaddin Ali Osman'ın ve Şeyhülislam Şimal Efendi ve sair şeyhülislamların ruhu-i er tayyibelerine, Halid Zeydebay Yübelen Sari radıyallahu bari ve civarında medfun bulunan, civarlarımızda medfun bulunan